Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Geçen haftadan kalan önemli bir konu vardı. Zaman bulamadık. O yüzden biraz daha konuşamamıştık ama güme gitmesin diye öncelikle onu bir hatırlatmak ve sormak istedim. Bu Akdeniz oyunlarında birçok madalya alındı ve övüldü çok. Başbakan tarafından ama aynı zamanda da e, hem onunla bağlantılı hem de bağlantılı olmayan büyük doping yani haberleri ve skandalleriyle sarsılması gerekirdi Türkiye'nin ki hiç de öyle olmadı. Biraz onlardan bahsedeyim mi? Atletleri, hal tercihleri ve başkalarını içeren büyük bir rezalet vardı yani. Ee, evet. Şimdi yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor işin hastası aslında ve bu skandalın göbeğinde de atlattisinde halter var. Halteri zaten biliyorsunuz Türkiye özgü değil biraz hani bisiklet gibi hani dopingle çok böyle iç içe giden bir spor dalı maalesef Türkiye'de bundan çok çekti hani seri halde dopingli çıkmıştı Türk sporları daha önce hatta Türkiye halter federasyonu geçen yıllarda. Herhalde iki yıl süreyle uluslararası yarışlardan çekildi mesela hani temizleyeceğiz diye. Şimdi mesela federasyon başkanı değişti. Ama gördüğünüz üzere çok bir değişiklik yok. Çünkü Akdeniz oyunları öncesinde sanıyorum 8 saat tercih birden şey çıktı. Milli takım kampına dopingle çıktı. ve ee, Akdeniz mesela. oyunlarına katılan... Katılma ihtimali olanlardan i̇htimali. ama katılanlardan çıkmadı kimse. Hani... Evet. Ama şey öncesi oyunlar öncesi yapılan kampta açıklandı ki işte 8 kişi dopingli onlar zaten oyunlarda görüşmadılar hani bu hal tacipesi daha acı olanı atletizmdeki durum tam atletizmde Türkiye'de bir hani kıpırdama var yıllarda ya bir şeyler oluyor burada işte olimpiyat şampiyonu çıktı hem de Türkiye'nin kendi yetiştirdiklerinden işte e, Avrupa Kupası'nda Türkiye en üstlükte e, derken birden ortalık bu son e, birkaç haftada karıştı. E, daha önce de aslında bunun sinyalleri vardı biliyorsunuz Uluslararası e, Doping Ajansı ve e, Uluslararası atletizm Federasyonu bazı Türk atletlerin e, biyolojik pasaport değerlerinde sorunlar olduğunu bildirmişti ki bunlar arasında Olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, Olimpiyat beşincisi Nevin Yanıt ki hani en önemli Türk atletleri bulunuyordu ama bunlarla ilgili aynı hani şey açıklama gelmedi. henüz ceza aldılar, alacaklar açıklaması gelmemişti, ama yarışmıyorlar. Yani tedbirler şu anda. Ee, hani son birkaç günde e, edindiğim bilgiye göre yakında açıklama hani Hatta Türkiye Atletizm Federasyonu yapacak. Dün öyle bir şey duymadım yanlış bilmiyorsam. Akdeniz oyunlarına katılanlar arasında herhangi bir şey oldu mu? Ee, Akdeniz oyunlarına mutlaka doping kontrolü yapılmıştır. Orada yok bildiğim kadarıyla ama Akdeniz oyunları öncesi e, İngiltere'de Avrupa Kupası, e, Avrupa Ligi e, yarışları oldu milli takım bazında ve oradaki Türk sporculardan e, yine 8'i sanıyorum dopingi çıktı ve bunlar arasında yine Eşref gibi Olimpiyat ikincisi Evet. çekitçi, işte Kıvılcımkaya vesaire yani yine en üst düzey atletlerden 7-8'i var bir de üstüne üstlük tam bu ya üst düzey atlet kalmayacak Türkiye'de derken üzerine bir de şey Denizli'deki Türkiye Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda sanıyorum 15 kadar atletin dopingli çıktı açıklandı ve bunlar yani yaşça çok küçük olanlar var. Evet işte asıl çok kaygı verici olan büyük bir felaket ve skandal yapan da o benim dikkatimi o çekmişti. Gözüme ilişti o haber. Sonra Hatta çocuk yaştana... 11 yaşında kaç yaşında? Yani çocuk yaşta birkaç evet. sporcunun olduğuna dair bir haber vardı sanıyorum. Bu işlerle ilgili uzmanlardan Rüştü Güner öyle bir açıklama yapmış. Ee, önceki gün dünkü hastalarda vardı çocuklara ilaç veriliyor yani 11 yaşında ee, evet yani bunun şey sorumlusu zaten o çocuk asla olamaz evet. hani 11 de olsa 15 de olsa hani antenörü sorumlusu Onunla ilgilenen doktor yöneticisi kimse çok ağır bir soruşturma lazım ama şu an tam şey yani bilmiyorum federasyon ve e, spor bakanlığı ne kadar hakimler konuya. E, Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olması lazım sporda. İşte evet. onun için de sözünü ettim. Yani evet. Biz spor programında genellikle spor konuşmayı başaramıyoruz çeşitli nedenlerle ama bu hakikaten yani çocuklara kadar indiyse mesele 11 yaşındaki çekiver kuyruğunu Pardon, dedik mi? 11 yaşında değil ben tamam yanlış hatırlamışım şimdi notuma bakıyorum e, doping yaptığı saptananın isminin 33'ü 18'inden altında yani herhalde atletizm var evet. 11'i 15 yaşından küçük 11 15 11 kişi var Daha 15 reşik. yaşından küçük yani çocuk evet. yaşta evet yani Daha reşik, Evet. feci bir şey yani bahsettiğin şey gerçekten e, ve bu konuda işte bir de çarpıcı e, kontrast var başta başbakan olmak üzere işte yetkililer de gene hamasi ve milli duygular altında işte Akdeniz Olimpiyatları'nda ne kadar çok mazarya kazanılmış olduğuyla şey yapıp bu çok bununla övünüp çok sosyal bir yara niteliğindeki bu önemli olayı hiç söz konusu etmemeleri mesela. Ee, şöyle e Türkiye Doping'le mücadele Komisyonu üyesi Rüştü Güner Ben de yıllar tanıyorum kendisini ee, Normalde e, Alınan örneklerde %2 ila 2.5 Oranında pozitif sonuç çıkarsa Demek ki 100 sporcuya Kontrol yaptınız hani, 3 çıktı mı yüksek bir oran diyor ee, Türkiye'deki oran <gülüyor> Şu anda Halitlerde %15, Atresinde %18 dopingi çıkan sporcu oranı askeri nedir? Ne olması lazım askeri %2 ile 2.5'a yüksek diyor. Iki, yani sıfır olması lazım aslında da. Yani 3 yani, e, yani kişi çıkarsa 100 yüz, yüz kişiden 300'e çıkarsa buna yüksek diyor. Türkiye'de yüzde %15 ile 18 son bir yıldaki kontrollerde. Evet. E, oran bir de e, şeyler örnek vermeyen sporcular var varmış. 11 sporcu örnek vermemiş. E, bir de ee, ne zamandı? Geçen yıl ki galiba Türkiye şampiyonasında e, bir atletin federalından yönetici görevliler engelledi e, doping kontrolu doping örneği alınmasına e, engelledi. Bir de bu var olduğunu ilgili soruşturma var e, ve yaptıkları son bir yılda yasaklı madde saplanan 33 18 yaşının altında. E, Sporcu varmış. 33 sporcu. Bunların 11-15 yaşından küçük. Evet. İnanılır gibi değil hakikaten. Ee, yani şimdi birkaç öne var. Bir tam bir işte Türkiye hani haliteleri bir yana bırakıyorum. Tam atletizmde işte bir hamle yaptı Türkiye. olimpiyat şampiyonu vesaire e, deniyor. Hani iddialı hangi atlet varsa şu an neredesi adı şeye karışmış durumda. Doping'e karışmış. Hani çok az üst düzey atlete kalacak Türkiye'nin. Bu Kontrollerden, soruşturmalardan sonra... ...ceza çıkarsa hepsine... ...ki, işte, Ki çıkması ihtimali de yüksek sanıyor. Evet, sanıyorum. Rüştü Bey de şey demiş... ...yani kontroller Atanel laboratuvarından yapılıyor... ...birkaç güne kadar açıklama yapılacak... Ee, ...ayrıca... ...işte biyolojik pasaportunda... ...anormal sonuçlar olan dört sporcuyla e, ...ilgili... ...sorun var bu sayın da artabileceğine dair... ...mesaj aldık demiş... Hmm. Bir kere yani o Türk atletizminin tepesinde nerede kimse kalmaz. Ee, işte bir çifat yavan falan herhalde yani 4-5 yani sporcu kalır. Ee, şeylerde e, e, sonradan vatandaş e, yapılan Kenya'sı sporcularda bir problem yok şimdilik. Demek işte hani dünya şampiyonası var Moskova ustası sayında. ...oraya gidecek. Kadro hali düşer. Öyle gözüküyor. Ee, daha acısı... ...muhtemelen geçecek ama mesela ondan ...bazı dereceler... E, ...sinleyecek. Hatta Atletizm Federasyonu Başkanı... ...Mehmet Terzi bile bu yönde böyle bir... ...zımni de olsa şey yapmış. E, Aslı Çakır 1500 altında dair ama... ...problem şu... E, ...o yarışta ikinci olan Gamze Bulut'ta... ...Mesela Akdeniz oyunundan çekildi son anda. Sakatım diyerek... Yani orada da bir şüphe var diye insan düşünmeden edemiyor. Ee, hem altın hem güm, gümüş giderse daha büyük bir evet. şey, Al skandal. Alp Bey müsaadenizle ufak Tabii. bir ekleme yapayım. Evet. Fanatik Gazetesi'nin internet sitesinde buldum bu haberi geçtiğimiz gün. Şöyle diyordu, Ya yani hazırladıkları bitirme tezi için Ankara'da 150 eczaneye ge gezen, giden... Hacettepe'li iki öğrenci varmış ve doping maddesi olarak kabul edilen ve reçetesiz yasal satışı olmayan Epo adlı ilacı iğneyi tam 127 eczaneden sorgusuz sualsiz alabilmişler. Yani 150 eczaneden bu doping maddesi satılan e, ilaç iğne e, 150'den 120 eczaneden, 127 eczaneden sorgusuz sualsiz alınabiliyormuş. Bu kadar da kolay bir ulaşımı olan yani, maddeden Yani 3 milyetli olduğun şuradan belli. Peki satmayan 23 eczane? Evet, onlar onlar 20, nasıl hesap verecek yani. onlara? Satmayan evet. Satmayan 23 ezanı. Bak satmamışlar. O i̇yi yönlerine bakalım. İyi yönlerine bakalım. <gülüyor> hayır, <gülüyor> onları cezalandıralım bir daha <gülüyor> seferen. Nasıl satmazlar diye. Diğer, hayır 127 123 e şey yapabiliriz. Oturuşu şey at satın sizde falan diye baskı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ya Reçetesiz reni ve bulabilmek mümkün olmadı geçtiğimiz aylarda. Ama bunların böyle peynir ekmek gibi satılıyor olması da ayrı bir çelişki ortaya çıkarıyor. Hep o bisiklette son, oraya da şimdi paralel geçiş yapalım. Son bisiklet sporunun dünyada son 15-20 yılına damga vuran doping maddesi. E, ve e, kan testleri başlayana kadar işte 2000'lerde... Ee, şöyle anlaşılıyor ki yani 1990'larda falan şey gibi e, Mesela Fransa turcu şampiyonunun Hepsi kullanmış e, Bununla ilgili çok önemli bir açıklama e, Sanıyorum 18 Temmuz'da olacak Fransız Senatosu'nda e, Çünkü Fransız Senatosu bir Bu doping ihlalleriyle ilgili Komisyon kurdu e, Bir süre eski bisikletçiyi Sporcuyu uzmanı dinledi e, Ama asıl önemlisi 1998 yılında Bu e, doping kontrolü için e, o zaman alınan kan örnekleri sanıyorum. Yani, e, şey ya da idrar örnekleri. Şimdi şey yapamadım. Bilemedim. E, yıllar sonra tekrar kontrol ve sonuçlara bakılıyor. E, e, sanıyorum bir sürü yani o gün dopingin çıkmayan bir sürü sporcu, bisikletçi Fransa turunda yarışan aslında Epo'yla yarışmış Epo maddesiyle ve bunun listesini açıklayacak Fransa Senatosu. Yani buradaki isimlerden birinin ismi sığdı. Ee, nasıl oldu bilinmeyen şekilde. Ee, Fransız Laurent Jalabert ki e, hani 95 2002 arası Tura Damga Vurun isimlerden biriydi. iki kere e, en iyi e, tırmanıcı seçilmişti. Ee, e, i̇şte 95 yılında ve 98 yılında önemli sonuçlar almıştı. E, o yıl mesela 98 dopingli çıktı açıklandı. Bu yıl hemen o Fransa önce açıklanınca bu e, sonuç beraber yorumculuktan bile çekildi. Fransa turunda yorum yapacaktı televizyonda. Öyle mi? Dedi ben şey yapıyorum. E, feragat ediyorum bu şeyden. Hani sonrasına bakarız. Durum ama demek ki e, liste uzayacak. E, hani o da dünyadaki yansıması. Yani Türkiye'ye gelince yani işte iki önemli kısım var. Hani üst, üst düzey sporcuları saydık zaten yani üzerine iki önemli kısımlar. Bir tabii gençler üzerindeki bunun korkunç etkisi ee, elbette e, 25 yaşındaki sporcuya da vardır ama şimdi 15 yaşın altında sporculara uygulanıyorsa halterci, atlet ya da hangi spor yapıyorsa e, korkunç sonuçlar doğurabilir. Yani çünkü e, burada hep söylüyoruz hani sporcular. E, spor yapıp bitiriyorlar i̇şte 28, 30, 32, 35 yaşında bırakıyorsunuz önünüzde e, belki 40-50 yıllık bir hayat var ve o vücutla sürdüreceksiniz o hayatı e, ama o spor profesyonel sporculuk öncesindeki hazırlık yıllarında vücutta yaratılan tahribat sonraki 40-50 yılı da etkileyecek müthiş bir şekilde yani belki e, korkunç hastalıklarla ee, sorunlarla boşucaksınız. Hani, yani o 12-13 yaşındaki sporcuların e, sistematik doping yapılıyorsa kendilerine eee yaşayacağı sorunları düşünmek bile istemiyorum. Ee, çok ciddi sıkıntılar olabilir. Peki son bir soru da bu konuyla ilgili şu oluyor. Ben e, çok ayrıntılı olarak eee ne televizyondaki spor programlarını ne de e, gazetelerin spor sayfalarını e, görme fırsatı buluyorum ama e, şöyle bir bakıldığı zaman da bu bizim şimdi biraz önce tartıştığımız kapsamda bir tartışmaya hiç rastlamıyorum bir de bu var ne, neden oluyor acaba? Ha şey yani bu doping konusu tartışılmıyor anlamında evet. mı? Evet. Yani bu, yani çocuk Hı -hı. çocuk yaştakilere mesela ilaç verilmesinin e, korkunç uzun vadeli sonuçları gibi meseleler konuşuluyor mu spor medyasında var mı bunlar? Hmm, birkaç sporcuların şey arasında değindi ama tabii bunun yani dediğim gibi hani hani birinci ikinci konu olması lazım şu evet. an. Mesela futbol sezonun ortasında değiliz, değil mi? Daha hani transferlerde plaj hazırlık kampları şey dönemi futbolun ee, e, Türk hani Akdeniz oyunları da bitti. Yani Türkiye'yi ilgilendiren böyle çok önemli spor gündemi de yok. Yani Wimbledon, Fransa turu falan bir Türk sporcu yarışmada ikinci, üçüncü konular zaten. O yüzden e, hani bir şey olabilir. UEFA UEFA'nın vereceği cezalar, itiraz falan hani o mühim konu tabii. Evet. Ee, şey yani en azından köşelerde herhalde daha fazla e, el alınması lazım Çünkü şeyi de e, Müthiş bir prestij kaybı da yaratacak Türk spor açısından Yani şey tamam işte Futbolda aman prestij kaybolacak Ceza yiyecek Türkiye o tamam da Burada bir sürü dalı olimpiyat adaylığı Hepsi söz konusu Şimdi Türkiye Lozan'da Şeyler yaptı e, Bir takım sunumlar yaptı Olimpiyat komitesi üyelerine Geçen günlerde Türkiye'de orada işte 3 ay yok değil mi Eylül 2 ay sonra Buenos Aires'teki Uluslararası Olimpiyat Komitesi genel kurulundu 2020 Olimpiyatı'nın ev sahibi belirlenecek tam bu süreç bir de evet, İstanbul, Büyük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çok fazla konuşmuyor ama yaptığı konuşmalarda da çam üstüne çam deviriyor onlardan bir tanesinde de şey dedi işte Olimpiyat Gezi yüzünden Gezi ayaklanması yüzünden Olimpiyat şansımız da tehlikeye düşünüyor Uluslararası prestijimizi işte ekonomik şey, kaybımızı dikkate almamız lazım filan gibilerden Bir konuşma yaptı ama peki Bu, bu sırada bu doping Şeyleri başta olmak üzere Skandalleri Ortalığı yahe götürüyordu Yani onlardan hiç Yani böyle bir Algılamada çok ciddi bir kayma var belediye başkanı yani şey konusunda hani Olympiad o kısmıyla ile ilgilenmekte belki daha haklı. Hani sporun içinde değil birebir bir ee, kim dopinglidir? Yani burada biraz çünkü belli ki şeyler açıklama yapılmıyor. Bir takım şeyler saklanıyor. Evet. Hani burada tabii biz gazetelere düşen şeyler var. Hani biraz evet. ben asıl tabii evet, ki gazetelerin deşmek ne var ne yok konuşturmak çünkü hani işte açıklama şu zaman yapılacak, bu zaman yapılacak. Asselin federasyonun işte e, o basın açıklamasında böyle hani gizli biraz değinmesi olaya. Şimdi işte Rüştü günler hani demecini dinleyince e, Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nden hani işte birkaç gün içinde muhtemelen açıklamalar yapılacak falan. Hani demek ki arkası gelecek olayın. E, hiç olmazsa açıklamalardan sonra bir hesap sorma olayı olsa ama... E, medyanın şu an içinde bulunduğu ortamda da pek <gülüyor> Evet. abi kim soracak bilmiyorum peki bir iki dakika kaldı iki dakika hatta şeyden bahsedelim Wimbledon'da elemeler devam ediyor herhalde belki onu da bir konu edinelim bir de Fransa turunda ne oluyor ee, evet Wimbledon'da hakikaten sürpriz bir şey e, yıl geçiriyoruz mesela herhalde kadınlarda. Bartoli Fransız Marion Bartoli Zabineli Sicke finalinin olabileceğini pek kimse tahmin etmezdi Marion Bartoli daha önce 5 yıl önce finali önemişti burada Wimbledon'da dün müthiş bir yarı final çıkardı yani o o zaman kaybettiği finalin acısını çıkartmak istercesine sanki Belçikalı Filip Kensi. İki sette çok rahat yendi. Hani şu an gözüken e, beklenmedik bir şekilde Bartoli e, şeyin şampiyonun favorisi gibi. E, geçen yıl finalisti Radwanska da e, lisice ama lisiceki de kiral önce yarı finali oynamıştı ve Timko e, hakikaten iyi. E, 1999'dan beri bir Grand Slam finali oynayan ilk Alman kadın tenisçi oldu. Yani demek ki. E, Graftan bu yana arada e, 14 yıl geçmiş e, var şu anda iyi Alman tenisçiler ama hani bu seviyeye kimse çıkamamıştı. E, böyle bir sürpriz yarı finalde var kadınlarda, erkeklerde sürpriz tabii şundan oldu. E, Federer ve Nadal ilk turda elinince onların çeyrek finalde biri bile oynaması bekleniyor yani bir erken final olacaktı. E, e, tabii o çeyrek final e, diliminde ikisi de kalmayınca çok sürprize seçmeler oldu. Mesela iki Polonyalı e, Kubot'la e, Janowicz çeyrek finali oynadılar. İki Polonyalı'nın çeyrek finali herhalde Wimbledon öncesi. pek kimsenin tahmin evet. etmediği bir şeydi. E, tahmin eden varsa zaten faiz lobisi gibi bir şeydi. Evet. Bahisle, i̇ddia lobisi. Şimdi o bugün bugün ikinci yarı finali. Janowicz'la Murray, İngiliz Murray olacaklar. Murray çok zor. Verdasco'yu yendi. Ancak 5 sette Önceki gün şey içinde yani iki seti kaybettikten sonra Seyirci'nin büyük desteğiyle ancak ayakta kaldı. geçen yana final etti O yanım işte. Öbür yarı finalde ise Novak Djokovic'le dünyanın bir numarası Arjantin'e Dert Potro oynayacak. Şimdi burada şöyle bir güç durum var. iki oyuncu da set vermediler şu ana kadar. Bu Wimbledon'da ilk defa görülen bir durum. Dün okuduğum nota göre yani yarı kadar set vermeyen iki oyuncunun karşılaşması ilk defa oluyor Wimbledon tarihinde. Ee, Djokovic önceki senelere rağmen yani 2011'in şampiyonu, geçen yılın yarı finalisti. Ee, onlara e, nazaran daha da iyi oynuyor bu yılki Wimbledon'da ve yani e, çok işte, bir sorunla karşılaşmadan, set vermeden rahat geldi yarı finale. Ee, Del Potro ise çeyrek final maçının ilk setinde, ee, sakatlık geçirdi, sakatlık molası aldı ve acaba maçı bırakacak mı derken set vermeden yendi Ferrer'i. Ee, sıkıntı şu Djokovic yani şeydeki erkekler tenisindeki e, hem kort içindeki hareketi hem kondisyonuyla en üst düzey isimlerden biri. Ee, Del Potro hafif sakatlıkla Djokovic'e karşı bir maçı çıkarabilir mi emin olamıyorum. Sanki yani tahminim e, maçın temposuna göre maçı bırakabilir bile Del evet. Potro. Yani çok iyi bir maç olabilirdi ama yani Djokovic'e şey karşı yol lazım. Hani %100 form düzeyiyle, fiziksel formla çıkmanız lazım ki bir şey ortaya koyabilesiniz. Bu hafta bitiyor değil mi Wimbledon? Evet, işte bugün erkekler yarı finalleri, yarın kadınlar finali var. Pazar günü de erkekler finali oynanacak. Eğer tabii ona kadar çok sorun çıkarmayan yağmur engeli ortaya çıkmaz. E, Fransa Tur'un ise ilk haftasını bitiriyoruz. İşte tur Korsika'dan başladı. Bir takım organizasyon aksaklıkları, kazalar, Korsika'lı e, şeylerin ağırlıkçıların bazı tehditleri hatta gözaltılar oldu geçen hafta sonu orada. O yüzden tehditler oldu. E, Fransız polisi de <gülüyor> devre girdi. Korsika'dan sonra e, işte Nice yoluyla şeye Güney Fransa'da devam ediyor tur. Dün Montpellier'e vardılar. Ee, tabii hani düz etaplar hep sprinterler hakim. Asıl e, turun önemli kısmı yarın başlıyor. Çünkü ilk da. planelerdeki eve, tırmanma etapları ee, orada biraz hangi konuyu göreceğiz. Geçenli şampiyonu e, Brad A. Wiggins zaten yok. Onun takım arkadaşı Chris Froome. Bu yılın önemli favorisi gözüküyor. Yani bir başka İngiliz. E, ve ...dan sonra tura geri dönen... ...Alberto Contador bakalım... ...kimin şey olacağı... ...daha hazır olduğu... ...yarın ortaya çıkacak... ...yarınki... astro adamende bitecek... ...tırmanmaya tabiyle... ...tamam takip edeceğiz... ...çok teşekkürler Alp... ...iyi yayınlar diliyorum... ...görüşmek üzere... Alp Ulagaylı Spor...